Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Sabah şerifler hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Evet. Çok berikti tabii yoktuk bir epey açık bir. radyoya destek sayesinde diyelim. Evet sayesinde iyi bir e, sezon geçirdik hı hı. hem maddi hem de özellikle de desteklerin kalitesi niteliği açısından konuşanların çok hoş bir dönem geçirdik. E, her şey o kadar da kötü gitmiyor o zaman ya. E, memlekette iyi şeyler de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman sus Ertuğrul Özkök falan du duyup yazar ha. <gülüyor> i̇yi şeyler oluyor diye mi? Yani. Haa. Ya.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 başbakan, ne başbakanı görmedim ama yani Karla, Fransız başbakanını Karla Bruni yok muydu? Yoktu Dışişleri Bakanı'nın karısı da yoktu Böyle bir Neredelermiş? Aa bak abi Acar gazeteci <gülüyor> sensin bilemem yani <gülüyor> Ben meraktan tamamen yani, boş Lütfen bunu yarın Açık Radyo dinleyicilerine Ne?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 Tartışma yapıldı. Evet, 600'e yakın kültürel etkinlik, etkinlik yapıldı. Bunun içerisinde 100 küsur tartışma panel yapıldı. Bu paneller sadece e, böyle kapalı akademisyen e, kitlesine değil, halka açık panellerdi. Ve i̇nanılmaz şeyler oldu. Mesela son e, benim katıldığım 31 Mart'taki e, bir toplantıda ki bu halka açık bir toplantı değildi. <gülüyor> Fransız Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde e, yapılan TESEV ve bu e, G-POT, e, o da İstanbul çıkışlı bir think tank, e, onun organizasyonuyla yapılan panele Ara Toranyan geldi mesela. Ara Toranyan ya, kim? Mesela... Ara Toranyan, e, Nouvelle adlı aylık bir e, diaspora e, dergisinin e, editörü.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 Soykırımı tanıyın diye tepinmedi. Evet, ha, böyle inanılmaz şeyler oldu. Yani. Evet ilginç. Nuvel d'Armini yani Ermenistan haberleri mi demek? Evet Ermenistan haberleri demek ama ağırlıklı olarak verdiği haberler tabii. E, Diyaspor. O, e, yani e, bizim Ermenilerin e, deyimiyle yani, Türkiye e, e, mağreçli haberler. Hı -hı. Ağırlıklı olarak. E, yani bunu şimdi buradaki...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 Grand Palais'de Paris'te e, yani Paris'in en e, büyük diyelim e, sergi salonlarından biridir bu Grand Palais. Evet. Orada e, Bizans'tan İstanbul'a sergisi ki İstanbul'a geliyor sergi zaten. Bizans'tan İstanbul'a sergisi açıldı ve e, Türkiye göğsünü gere gere Bizans lafını orada kullandı. ilk defa alıyor bu. Epey bir düşünüldü.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 Ee, onu 250 bin kişi gezdi mesela. Yani toplam bir e, milyonun fersah fersah üstünde bir e, e, izleyici kitlesinden bahsetmek mümkün. Bu da çok etkileyici bir şey. Ayrıca sokak etkinlikleri vardı, Oho, konserler vesaire. Pek çok akademik, sanata, ekonomik, kültürel bir şey oldu yani. Akademik Bunun oluşmada. adına kamu diplomasisi deniyor tabii. Evet.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 E, buna rağmen tabii insanlar yani özellikle ekonomi ve kültür dünyası e, Türkiye'lilerle hemhal oldu yani bu sayede e, yani bu, olabileceğin ve herhalde yani bu şartlarda yani hem Türkiye'den bu açıkçası Türkiye'de kamu e, hiç burnunu sokmadı yani veya yani çok.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 Laikliği falan bunlar hepsi Fransa'dan ithaldir yani <gülüyor> yani belki Türkiye Fransa'dan önce kurtulacak ee, bu <gülüyor> bu katı laik laiklikten veya laikçilikten laik bereslikten bir yakında bir karar çıktı ee, Ahmet de geçen gün yazdı onu İncel bu burkayla yani burka dedikleri kara çarşafla ilgili. E, üst mahkeme Fransa'da bunun e, anlamsız bir yasak olabileceğini söyledi. Şimdi buyurun cenaze namazını oldular yani. Evet. E, çok zor durumda kaldı orada. E, hükümet bunu çıkarmaya çalışıyor. Rakamlar da komik yani kimisi 2000 diyor. Kimisi 250 kişi var sadece bunu takan diyor. Yani üstüne giyen diyor falan. Neyse. Şimdi bugün esas e, öğlende bir e, çalışma yemeği var. cumhurbaşkanıyla. Başbakanın her ikisi de tabii yasamanın pardon yürütmenin başı tabii yani Erdoğan'ın muadili Sarkozy tabii yani başbakan değil Fransız başbakanı değil dolayısıyla orada işte pek çok şey konuşulacak Fransızlar tabii bir ham hayal peşindeler yani bu Türkiye'ye şu Avrupa Birliği meselesini bir unutturalım.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 Peki, bir de Davet senin... de edecekmiş. Bir Lofigara'ya verdiği Hı, bir beyan mi? var. Davet edecekmiş. Zaten sıra onlarda. Yani buraya Türkiye'ye ziyarette bulunan, resmi ziyarette bulunan bir Fransız yürütmesinin başı en son 1992 Mitterrand'dır. 20 yıl önce neredeyse.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 Sırasıdır herhalde. Vallahi yani oca, şeye baktım 19 Ekim'de gelmiş bu 34 kişi. Bunların büyük çoğunluğu Mahmur Köyü'nden Irak'taki. Mülteci kampı orada değil mi? Evet açık ama yani o yüzden Hı. köy diyorum. Diğerleri de geriye kalanı da Kandil'den gelmişlerdi. Şimdi o günkü havayı hatırlayalım ve bugün geldiğimiz yeri hatırlıyorum. Dün dört e, çocuk yani toplam 34 kişiydi bunlar. 4 çocuğun dışında hepsine dava açıldı. Evet, dava açıldı ve buçuk yıl gibi. Oo kimide 15, 20 15, Allah evet. ne verdiyse. Ondan sonra dava açıldı. E, seçilmişler biliyorsun daha hala tutuklanmış vaziyette içerdeler.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 E, askeriyeye ve e, e, güvenlik önlemlerine e, yani güvenlik artı yargıya e, havale edilmiş durumda. E, terörist aşağı terörist yukarı ve e, bunun bölgeye yansıması da o makalede belirttiğim gibi yani gençler özellikle artık oraları terk ediyorlar Ömer. E, ve bu, bunların e, hiçbir e, kurumun ...kontrolünde olmadığı anlaşılıyor. Kurum derken PKK dahil tabii. Ee, sonuç itibariyle bir yapı o da. Ee, onun da dışında böyle yeni bir... ...gençlerden müteşekkil bir e, bir hareket... ...bir e, merkez kaç... ...bir... E, e, ...ne diyelim adına bir dalga... E, ...söz konusu artık... ...doluyor. E, e,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 Yani en azından e, Diyarbakır bölgesiyle karşılaştırdığında İstanbul'la değil tabii ama böyle bir e, dalga söz, söz konusu ki bu çok e, bence e, endişe verici bir şey. Nereye gidiyorlar? İşte, işte, ne oranın adı? Kürdistan bölgesel evet. yönetiminin altındaki hmm. e, yönetimindeki bölgeye yani Erbil'e.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 Tabii evet, yani daha ben... çıkma yaşının da tabir caizse 14'e kadar indiğini de bir dizi, röportajda dile getirmişti İrfan Ak'tan mesela. Düşünebilir yani. Evet, böyle bir e, durum söz konusu. Bu e, Kürt meselesi. Gelelim e, diğer konulara. Bir iki e, önümüzde çok çok yüklü bir takvim, takvim var Nisan ayında.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 yani Türkiye tarafını temsil edecek o müzakereci ya e, çözüm taraftarıdır ya değildir ama yani bu, o müzakereci e, KKTC'nin aslında dünyadaki tek yüzüdür, suratıdır. Ya yani diğerlerine pek kimse yüz vermez Başbakan'a veya Dışişleri Bakanına çünkü tanınmayan bir ülke biliyorsunuz.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 Abi, bir, bir acar gazeteci artık bilmiyorum ne yapmış. Orada mı gitti ne, mi? Sesi soluğu kesildi. Yok hiç soluğu kesildi. Kendisi burada ama <gülüyor> verdiğimiz görevleri bir hakkın ifa etmek üzere. Özellikle şu ne ne dedik başında Sarkozy'nin hanımı. Nereye gitti? Google'da nereye gitti? bulamadım Niye ama. nereye gitmedi? Bu, bu, bu yarım saat geçti bulamadım mı? Valla <gülüyor> Google'da yok ama yakında bulacağım düşünüyorum. Çeşitli kaynakları harekete geçirdim ben de. Hayırlı günler. Echt teşekkürler. Cengiz Hanlarla Avrupa'ya doğru.